Enbiya suresi 83. ayetten itibaren. Eyübu da hatırla. Hani o Rabbin'e hakikat bana bu dert gelip çattı. Sen esirgeyicilerin esirgeyicisisin diye niyaz etmişti. Biz de onun bu duasını kabul etmiş, kendisindeki o zararı gidermiş. Tarafımızdan bir rahmet ve ibadet edenler için bir hatıra olmak üzere hem ailesini hem onlarla beraber daha bir mislini ona vermiştik. İsmail'i, İdris'i, Zülkif'li de yad etti. Bunların her biri de sabredenlerdendi. Onları da rahmetimizin içerisine soktu. Onlar... ...hakikaten salihlerdendi. O balık sahibini de hatırla. Hani o... ...öfkelenmiş olarak gitmişti de... ...bizim kendisini hiçbir zaman... ...sıkıştırmayacağımızı sanmıştı. Derken o... ...karanlıklar içinde kalıp... ...senden başka hiçbir ilah yoktur... ...seni tenzih ederim... ...hakikat ben haksızlık edenlerden oldum... ...diye Allah'a niyaz etmişti. Bunun üzerine... Biz de onun bu duasını kabul ettik, kendisini gamdan selamete erdirdik. İşte biz iman edenleri böyle kurtarırız. Zekeriya'yı da an, hani o Rabbine, Rabbim beni yalnız başıma bırakma, sen varislerin en hayırlısısın diye niyaz etmişti. Biz onun da bu duasını kabul ve kendisine Yahya'yı ihsan ettik işini doğurmaya elverişli kıldık. Hakikat, bütün bunlar hayır işlerinde yarışırlar, umarak ve korkarak bize dua ederlerdi. Onlar, bizim için derin saygı gösterenlerdi. Irzını bir kale gibi koruyan o kızı da yadet ki, biz ona ruhumuzdan üflemiş, kendisini de, oğlunu da, alemlere ibret kılmıştık. Hakikat, ''Bu sizin ümmetiniz bir tek ümmettir. Ben de sizin Rabbinizim. O halde bana kulluk edin.'' Onlar aralarında din işlerinde fırka fırka oldular. Bununla beraber hepsi yine ancak bize dönücülerdir. O halde kim mümin olarak iyi amellerden bir şey yaparsa onun çabasının karşılığı şükran olacaktır. ...küfran ve mahrumiyet değil. Biz onun hiç şüphesiz yazıcılarıyız. Helak ettiğimiz bir memleket ahalisinin... ...hakikaten mahşere dönmemeleri imkansızdır. Nihayet Yecüc ve Mecüc'ün seddi açılıp da... ...her tepeden saldıracakları... ...ve gerçek vaat olan kıyamet yaklaştığı vakit... ...işte o zaman... ...o küfredenlerin gözleri hemen belerip kalacak... Eyvah bizlere Doğrusu biz bundan gaflet içindeydik Hayır biz zalim kimselerdik Diyecekler Siz de Allah'ı bırakıp tapmakta olduklarınızda Hiç şüphesiz ki Cehennem odunuzunuz Siz oraya gireceksiniz Eğer onlar Gerçek ilahlar olsalardı Oraya girmeyeceklerdi Oysa Hepsi orada ebedi kalıcıdırlar Orada hakları inim inim inlemektir onların. Bunlar orada da duymayacaklardır. Şüphe yok ki kendileri için bizden en güzel bir saadet sepketmiş, takdir edilmiş olanlar. İşte bunlar oradan uzaklaştırılmışlardır. Bunlar gönüllerinin dilediği nimetler içinde ebedi yaşarlarken cehennemin gizli sesini bile duymazlar. O en büyük korku bunları asla tasaya düşürmez. Bunları melekler şöyle karşılarlar. Bu size dünyada vaat olunan mutlu gününüzdür. O gün ki biz göğü kitapların sayfasını dürüp büker gibi dürüceğiz. İlk yaratışa nasıl başladıksa üzerimizde hak bir vaat olarak yine onu iade edeceğiz. ...hakikatte failler biziz. Andolsun... ...Tevrat'tan sonra... ...Zebur'da da yazmışızdır ki... ...arza ancak... ...salih kulların mirasçı olur. Şüphe yok ki... ...bu Kur'an'da... ...abidler zümresi için... ...umduklarına ulaşma çareleri vardır. Biz seni... alemlere ancak... ...rahmet için gönderdik. De ki... ...bana sadece ilahınızın ancak bir ilah olduğu vahyolunuyor. Artık siz Müslüman oluyor musunuz? Eğer onlar yüz çevirirlerse de ki size hakikatleri müsavat üzere bildirdim. Tehdit edilmekte olduğunuz yakın mı yoksa uzak mı? Ben bilmem. Hiç şüphesiz ki Sözün açığını da o biliyor, gizlemekte olduğunuzu da o biliyor. Ben bilmem. Belki bu mühlet sizin için bir imtihandır, bir zamana kadar bir faydalanmadır. Peygamber dedi: Yar, sen benimle o teksi bedenlerin arasını hak ile hükmet. Bizim Rabbimiz o çok esirgien Allah'tır ki. Sizin vasfede geldiklerinize karşı sığınılan O'dur. Hac Suresi Değerli dinleyenler Hac Suresinin 19. ayetinden 24. ayete kadar olan kısmı Medine'de, kalan kısmı ise Mekke'de indirilmiştir. Tamamı 78 ayettir. Sure ismini 27. ayetten alır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar, Rabbinizden sakının. Çünkü o saatin zelzelesi büyük bir şeydir. Onu göreceğiniz gün emzikli her kadın kendi başının derdiyle emzirdiğini unutup geçer. Yüklü her gebe kadın yükünü düşürür. İnsanları sarhoş olmuş gibi görürsün. Halbuki onlar sarhoş değildirler. Fakat Allah'ın azabı pek çetindir. İnsanlardan kimi Allah'ın dini hakkında bir bilgisi olmaksızın münakaşa eder durur ve bu hususta her azgın şeytanın ardına düşer. Ki onun aleyhinde şu hüküm yazılmıştır. Kim bunu dost edinirse şüphesiz bu onu saptırır, onu o alevli ateşin azabına götürür. Ey insanlar! Eğer siz öldükten sonra dirilmek hususunda herhangi bir şüphe içindeyseniz şu muhakkaktır ki biz sizin aslınızı topraktan sonra onun zürriyetini insan suyundan sonra pırtılaşmış bir kandan daha sonra da hikati belli belirsiz bir çiğnem etten yarattık ve bunları size kemali kudretimizi apaçık gösterelim diye yaptık sizi dileyeceğimiz muayyen bir vakte kadar rahimlerde durduruyoruz sonra sizi bir çocuk olarak çıkarıyoruz daha sonra da kuvvetinize ermeniz için büyütüyoruz kiminiz öldürülüyor kiminiz de evvelki bilgisinden sonra artık hiçbir şey bilmemek üzere ömrün en fena devresine doğru gerisin geri itiliyor sen yeryüzünü kupkuru ve ölü görürsün fakat biz onun üstüne suyu indirdiğimiz zaman o harekete gelir kabarır her güzel çiftten nice nebat bitirir. Bunun sebebi şudur. Çünkü Allah hakkın ta kendisidir. Hakikat ölüleri o diriltiyor. O şüphesiz her şeye hakkıyla kadirdir. Ve çünkü o saat elbette gelecektir. Onda hiçbir şüphe yoktur. Muhakkak Allah kabirlerde olan kimseleri de diriltip kaldıracaktır. İnsanlar içinde Öyle kişi vardır ki ne bir bilgisi ne delil edici bir senedi ne de aydınlatıcı bir kitabı olmaksızın sırf insanları Allah yolundan saptırmak için kibir ve azametle yanını eğip bükerek Allah hakkında kavga eder durur. Dünyada rüsvaylık onundur. Biz ona kıyamet gününde de yangın azabını tattıracağız. Bunun sebebi... İki elinin öne sürdüğü şeylerdir ve Allah şüphesiz kulları hakkında zulümkar değildir. İnsanlardan kimi de Allah'a dininin yalnız bir tarafından tutup ibadet eder. Eğer kendisine bir hayır dokunursa ona yapışır. Eğer bir fitne isabet ederse yüzüstü döner. Dünyada da ahirette de hüsrana uğramıştır o. Buysa... Apacık ziyanın ta kendisidir. O Allah'ı bırakır da kendisine ne zarar ne fayda vermeyecek olan şeylere tapar. Buysa en uzak sapıklığın ta kendisidir. O zararı faydasından daha yakın olana tapar. O ne kötü yardımcı ne fena yoldaştır. Şüphesiz ki Allah İman eden ve güzel güzel amellerde bulunan kimseleri altından ırmaklar akıp duran cennetlere sokar. Hakikat Allah ne dilerse yapar. Kim dünyada da ahirette de ona o peygambere Allah'ın asla yardım etmeyeceğini sanıyorsa evinin tavanına bir ip uzatsın sonra kendini yerden kesip boğsun da bir baksın bu hilesi onun öfkelenmekte olduğu şeyi behem hal giderecek mi? İşte biz onu böyle açık açık ayetler halinde indirdik. Şüphesiz ki Allah kimi dilerse ona hidayet eder. O iman edenler, o Yahudiler, o Sabiler, o Nasraniler, o Mecusiler... O Allah'a eş koşanlar yok mu? Allah kıyamet günü bütün bunların aralarını mutlaka ayıracaktır. Çünkü Allah her şeyi hakkıyla görüp bilendir. Görmedin mi? Göklerde olan herkes ve yerde bulunan herkes... Güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanların birçoğu... Hakikaten Allah'a secde ediyor... Bir çoğunun üzerine de azap hak olmuştur. Allah kimi bedbahtlıkta hor kılarsa onu saadete kavuşturacak hiçbir kuvvet yoktur. Şüphesiz ki Allah ne dilerse onu yapar. Değerli dinleyenler, bu ayet secde ayetidir. Abdestli olarak secde edilmesi gerekir. Sure kaldığı yerden devam edecektir. Bu iki sınıf Rablerinin dini hakkında birbiriyle davalaşan hasım iki zümredir. İşte o küfredenler yok mu? Onlar için ateşten elbiseler biçilmiştir. Başlarının üzerine de kaynar su dökülecektir onların. Bununla karınlarının içinde ne varsa hepsi ve derileri eritilecektir. Onlar için demirden kamçılar da var. Ne zaman oradan çektiği ızdıraptan dolayı çıkmak isterlerse Yine içerisine iade olunurlar ve kendilerine Tadın bu yangın azabını denilir Şüphesiz ki Allah iman edip de güzel güzel amellerde bulunanları Altından ırmaklar akıp duran cennetlere sokacak Orada bunlar altından bileziklerle incilerle bezenecekler Orada giyecekleri de ipektir. Onlar sözün en güzeline irşad edilmişler, kendisine çok hamd edilen Allah'ın doğru yoluna iletilmişlerdir. Hakikat o küfredenler, o Allah'ın yolundan ve kendisini ziyarette yerli misafir insanları müsavi kıldığımız mescid-i haramdan alıkoymakta olanlar. Kim orada zulm ile dinsizliğe biz ona pek acıklı bir azap tattırırız. Hatırla o zamanı ki biz beytin yerini İbrahim'e bana hiçbir şeyi eş tutma. Beytimi tavaf edenler, kıyam edenler, rükû ve sücud edenler için iyice temizle diye merci yapmıştık. İnsanlar için de ilan etti gerek yaya, gerek her uzak yoldan gelecek yorgun düşmüş develerin üstünde süvari olarak sana gelsinler. Ta ki kendilerine ait menfaatlere şahit olsunlar. Allah'ın rızk olarak kendilerine verdiği dört ayaklı davarlar, kurbanlıklar üzerine malum olan günlerde Allah'ın adını ansınlar. İşte bunlardan yiyin, yoksulu. Fakiri de doyurun. Sonra kirlerini gidersinler, adaklarını yerine getirsinler ve o beyti atı tavaf etsinler. İşte emir budur. Kim Allah'ın hürmet edilmesini emrelediği şeylere tazimde bulunursa, bu Rabbi indinde kendisi için mahsa hayırdır. Karşınızda okuna gelenler müstesna olmak üzere, hayvanlar, sizin için helal kılındı o halde murdardan putlardan kaçının yalan sözden çekinin Allah'ı birleyenler ona eş tutmayanlar olarak kaçının çekinin kim Allah'a eş koşarsa o yüksekten düşüp de parçalanmış ve kendisini kuş kapmış yahut rüzgar onu uzak bir yere atmış nesne gibidir bu budur kim Allah'ın şeayirini büyük tanırsa şüphesiz ki bu kalplerin takvasındandır. Onlarda muayyen bir zamana kadar sizin için menfaatler vardır. Sonra varacakları, kurban edilecekleri yer Beyt-i Biz her ümmet için kurban kesmeyi meşru kıldık, kendilerini rızıklandırdığı, Dört ayaklı davarlar üzerine yalnız Allah'ın adını ansınlar diye. İşte sizin ilahınız bir tek ilahdır. O halde ona teslim olun, habibim. Sen itaatkar ve mütevazı olanları müştele. Onlar ki Allah anılınca onların kalpleri ürperir. Onlar kendilerine isabet eden mihnetlere zorluklara sabredenlerdir. Namazı dosdoğru kılanlardır. Kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah için harcarlar. Biz kurbanlık develeri de sizin için Allah'ın şeayirinden kıldık. Onlarda size hayır vardır. O halde onlar ayakta durup boğazlanırlarken üzerlerine Allah'ın ismini anın. Yanları üstü düşüp öldükleri vakitte ondan hem kendiniz yiyin hem ihtiyacını gizleyen ve hem gizlemeyip dilenen fakirlere yedirin. Onları şükredesiniz diye böylece size müsahhar kıldık. Onların ne etleri ne kanları hiçbir zaman Allah'a yükselip erişmez. Fakat sizden ona Yalnız takva ulaşır. Size olan hidayetine karşı Allah'ı büyük tanımanız içindir ki o bunları böylece size rahmet etmiştir. İyi hareket edenleri müjdeli. Şüphesiz ki Allah müşriklerin ezasını iman edenlerden defedecektir. Şüphesiz Allah hıyanetkar ve nankör olan herkesi sevmez. Kendilerine savaş açılan müminlere Uradıkları o zulümden dolayı savaşma izni verildi. Şüphesiz ki Allah onlara yardım etmeye elbette kemaliyle kadirdir. Onlar haksız yere ve ancak Rabbimiz Allah'tır diyorlar diye yurtlarından çıkarılmışlardır. Allah bazı insanların şerrini diğer bazısıyla defetmeseydi içlerinde Allah'ın adı çok anılan manastırlar, kiliseler havralar ve mescitler muhakkak yıkılıp giderdi dinine yardım edenlere elbet Allah da yardım eder şüphesiz ki Allah güçlüdür, yegane galiptir onlar o müminlerdir ki eğer kendilerine yeryüzünde bir iktidar mevki verirsek dosdoğru namazı kılarlar zekatı verirler, iyiliği emrederler, kötülükten vazgeçirmeye çalışırlar. Bütün işlerin sonu Allah'a dönücüdür. Eğer kafirler seni tekzip ediyorlarsa, onlardan evvel Nuh kavmi, Aad, Semud kavimleri, İbrahim kavmi, Lut kavmi ve Medyen yaranı da peygamberlerini tekzip etmişlerdir. Musa dahi tekzip edilmiştir. Nihayet ben o kafirlere bir mühret verdim de sonra onları yakaladım. Bak benim inkarım nasılmış. Nice memleketler ki halkı zulümde devam edip dururlarken biz onları helak ettik. Şimdi duvarları tavanların üstüne çökmüştür ve biz nice kuyuları muattal nice yüksek sarayları bomboş bıraktık. Yeryüzünde gezip dolaşmadılar mı ki bu sebeple düşünecek kalplere bu suretle işitecek kulaklara malik olsunlar. Fakat hakikat şudur ki gözler kör olmaz. Fakat sinilerin içindeki kalpler kör olur. Senden azabın çabucak gelmesini isterler. Allah tehdidinden asla acaymaz. Hakikat... Rabbinin indinde bir gün sizin sayacaklarınızdan bin yıl gibidir. Zulümde devam edip dururken kendisine mühlet verdiğim nice memleket vardır ki ben onları nihayet azabımla yakalayıverdim. Dönüş ancak banadır. De ki ey insanlar ben size ancak tehlikeleri apaçık anlatanım. İşte hem iman edenler hem Güzel amel ve hareketlerde bulunanlar, mağfiret ve bitmez tükenmez rızık onlarındır. Ayetlerimiz hususunda birbirini aciz bırakacak bir halde fesat yarışına koşanlara gelince, onlar da çok alevli ateşin yaranıdırlar. Biz senden evvel hiçbir Resul, hiçbir Nebi'yi göndermedik ki o, bir şey arzu ettiği zaman şeytan onun dileği hakkında ille bir fitne meydana atmış olmasın. Nihayet Allah şeytanın atacağı o fitneyi giderir, iptal eder. Yine Allah ayetlerini sabit kılar. Allah her şeyi hakkıyla bilendir, Tam hüküm ve hikmet sahibidir. Allah'ın buna müsaade buyurması, şeytanın meydana atacağı fitneyi kalplerinde bir hastalık bulunanlara ve yürekleri katı olanlara bir imtihan vesilesi yapmak içindir. Hiç şüphe yok ki o zalimler uzak bir ayrılık içindedirler. Bir de bu kendilerine ilim verilenlerin onun muhakkak Rabbinden gelen bir gerçek olduğunu bilip de ona tam iman etmeleri ve kalplerinde tam bir tatmin hasıl olması içindir. Şüphesiz ki Allah iman edenleri doğru bir yola iletir. Küfredenlerse kendilerine o saat ansızın gelinceye yahut kısır bir günün azabı çatıncaya kadar ondan Kur'an'dan yana devamlı bir şüphe içinde kalırlar. O gün mülk yalnız Allah'ındır. Aralarında o hükmeder. Artık iman edenler Güzel amellerde bulunanlar naim cennetlerinin içindedir. Kafir olup da bizim ayetlerimizi yalan sayanlar, işte onlar, onlar içinde hor ve zeli edici bir azap vardır. Allah yolunda hicret edip de sonra öldürülmüş veya ölmüş olanlara gelince, Allah onları muhakkak güzel bir rızıkla rızıklandıracaktır. Çünkü rızık verenlerin en hayırlısı muhakkak ki Allah'tır. Bizzat kendisidir. O herhalde bunları hoşnut olacakları bir yere sokacaktır. Muhakkak ki Allah onların niyetlerini hakkıyla bilendir. Halimdir. Bu böyledir. Müminlerden kim müşrikler tarafından kendisine edilen haksızlığa tıpkısıyla mukabele eder de sonra yine aleyhine zulüm ve tecavüz olursa Allah muhakkak ona yardım eder. Hiç şüphesiz Allah çok affedici, bağışlayıcıdır. Bu böyledir. Çünkü Allah geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar. Hakikat Allah her şeyi kemaliyle işitendir, hakkıyla görendir. Bu böyledir. Zira Allah hakkın ta kendisidir. Onların kendisini bırakıp da taptıkları da hakikaten âtılım ta kendisidir. Şüphesiz ki Allah o her şeyden yücedir, çok büyüktür. Görmedin mi? Allah gökten su indirdi de o sayede yeryüzü gemişir olmaktadır. Şüphe yok ki Allah çok lütufkârdır, hakkıyla haberdardır. Göklerde ne var, yerde ne varsa onundur. Hakikat Allah müstânîdir. Bir hakkın hamde ancak kendisi layıktır. Görmedin mi Allah yerde ne varsa onları ve emriyle denizde akıp gitmekte olan gemileri size rağm etmiştir. Semayı izni olmadıkça yerin üzerine düşmekten o tutuyor. Şüphe yok ki Allah insanları pek çok esirgeyicidir, çok merhametlidir. O size hayat veren sonra sizi öldürecek daha sonra da sizi yine diriltecek olandır hakikat insan çok nankördür biz her ümmete bir ibadet yolu gösterdik ki onlar bunun amilleridir o halde emirde seninle asla çekişmesinler sen Rabbine davet et çünkü sen şüphesiz Dos doğru bir hidayetin tam üzerindesin eğer seninle mücadele ederlerse de ki Allah ne yapar olduğunuzu çok iyi bilendir hakkında ihtilaf ede geldiğiniz şeylere ait hükmünü aranızda Allah kıyamet günü verecektir bilmedin mi ki Allah gökte ve yerde ne varsa hepsini bilir bu zikrolunanların hepsi muhakkak bir kitaptadır Hakikat bunları bilmek Allah'a göre pek kolaydır. Onlar Allah'ı bırakıp da Allah'ın kendisine hiçbir hüccet indirmediği, kendilerinin dahi bir bilgileri bulunmadığı şeylere taparlar. O zalimlerin hiçbir yardımcısı yoktur. Karşılarında açık açık ayetlerimiz okunduğu zaman, o kafirlerin suratlarında inkar görüp tanırsın. Kendilerine, Ayetlerimizi okuyanlara neredeyse saldırı verecek olurlar. De ki, şimdi bundan daha kötü bir şeyi haber vereyim. Ateştir. Allah bunu o küfredenlere vaat etmiştir. O ne kötü bir mercidir. Ey insanlar! Size şöyle bir misal getirildi. Şimdi onu dinleyin. Sizin Allah'ı bırakıp da taptıklarınız hakikaten... Bir sinek bile yaratamazlar hepsi bunun için bir yere toplanmış olsalar dahi eğer sinek onlardan bir şey kapsa bunu ondan geri dağılamazlar. isteyen de aciz istenen de onlar Allah'ın kadrini hakkıyla ölçemediler şüphe yok ki Allah yegane kuvvet sahibidir mutlak galiptir.